Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala Adem aleyhisselam'ı yarattığında onun çocuklarından olarak yaratılacak yıllar, asırlar, binlerce yıl sonra gelecekler de dahil olmak üzere bütün insanlardan kulluk sözü aldı. El-Araf suresinin 172, 173, 104, 174. ayetlerinde bu hakikati çok net bir şekilde Rabbimiz bize haber veriyor. Hızlı ve bize lazım olan bölümü kadarıyla ele aldığımızda, müfessirlerin büyük bölümünün, ashab-ı kiramın da büyük bölümüne dayanarak ve genel bir İslam akidesi anlayışı olarak Ortaya koydukları şudur. Allahü Teala, Adem aleyhisselamın göğsünden insan olarak yaratılacakların tamamının özünü çıkardı, onları insan olarak karşısına koydu. Ve onlara kulluk yapıp yapmayacaklarına dair soru sordu. ''Eles tu bi rabbikum'' dedi onlara. ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' sordu. Onlar da ''Öylesin, Rabbimizsin ya Rabbi'' dediler. ''Kalu bela'' Tamam sen bizim Rabbimizsin ya dediler. Böylece insan henüz yaratılmadan belki yüz binlerce sene önce Allahu Teala'ya kulluk sözü verdi. Kitaplarımızda küçük bir dipnot olarak bunu ilave edelim kitaplarımızda bu yani insanın fıtri olarak bünyesinde vardır. Dolayısıyla bu soru böyle sorulmuş kadar olmuş bitmiş kabul edin bunu şeklinde dir diye bir beyan da var. Bazı alimler böyle düşünmüşler. Neden çünkü yaratılmasına yüz bin sene var olan birisi nasıl yaratıldı da ötekrar mı öldü bu karmaşa olmuş. Ama, ama bugün insanoğlunun geldiği teknolojide neredeyse bir insandan bir kıl alıp 30 sene önce ölmüş, mezarından bir kıl çıkarılıyor. Yüzlerce insanla bağlantısı var mı yok mu, akraba mıdır değil midir bulunmaya çalışılıyor. Basit bir insan laboratuvar çalışması bu. Bir virüs var, bu virüs gözde görülmüyor. Teknik cihazın önünde milyon defa büyütülüyor da kalemin ucu kadar bir şey ortaya çıkıyor. Bir insan üzerinden bir damla kan alınıyor. O damla kandan genetik soyu binlerce yıl önceye götürülüyor. Bunları haber bültenlerinde dinlerken biz ya gidin böyle şey olur mu ya? Kim kimi tanımış böyle demiyoruz. Niye demiyoruz? Teknolojimize güveniyoruz. Allah -u Teala bunu 100 milyar insanın mesela 100 milyar insanın bütün varlığını Adem Aleyhisselam'da 1 miligram kana yığmış olsaydı ve onları çıkarıp tekrar Adem Aleyhisselam'ın göğsüne koysa idi. Zor mu Allah için bu? Laboratuvarda oldu mu oluyor bu? Laboratuvardakine kimse itiraz etmiyor. Allahu Teala yapsa ne olur? Dolayısıyla öylesi veya böylesi. Bunlar hep varsayım olarak söylüyorum. Allahu Teala her insandan kulluk yapacaksın. Seni yaratılış yaratış gayen budur. Bu gayenin dışına çıkmayacaksın dedi. İnsan da söz verdi. İster bu söz yani yaratılığın bu bedeni, bu kafası, bu kalbiyle adeta bu söz bunda var zaten. Şeklinde anlayalım. Hayır, Adem Aleyhisselam'dan çıkardı. Onlara konuştu. Tekrar Adem Aleyhisselam'a koydu. Bu şekilde anlayalım. Sonuç bir şey değişmiyor. İstersek fiili olarak bu oldu ve söz verdik biz diyelim. İstersek de bu olmuş kadar buna müsait yaratıldık diyelim. Bunun ikisinin de adı fıtrattır. Allahü Teala'nın orijinal yaratmış olduğu şekildir. Bu şekilde namaz kılmak da var. Yani Allah'a verdiğimiz bu sözde bu şeklin içinde namaz kılmak da var. Yalan konuşmamak da var. Anne babaya itaat etmek de var. Cihad etmek de var. Yani peygamberlere itaat edeceksiniz var, Kur'an'ımı okuyacaksınız var, tevrat Hak kitap olarak kabul edeceksiniz var. Bu nasıl olduğundan ziyade nasıl olduğunda belki bir ihtilaf olabilir. Bütün hadis alimleri bunu böyle kabul ediyorlar. Çünkü sahi hadislerde böyle anlatılıyor. Müfessirler büyük bölümü böyle kabul ediyor. Tabi'in ve ashab-ı kiramın uleması bunu böyle kabul ediyorlar. Yani çıkardı su Adem Aleyhisselam'dan. Onlara konuştu. Geri koydu tekrar. Nasıl sorusunun cevabını çok merak edince kıyamet günü öğreneceğiz. Merak edersek orada tabii. Netice olarak diyoruz ki bugün insan oğlu yaşadığı bu hayatta Dindar olmaya ve insanca yaşamaya müsait kıvamda yaratılmıştır Ve böyle olacağı da yaratılış tarzı itibariyle de olsa Fiili olarak Allah bu sözü bizim kulaklarımızı döktü biz de dilimizde evet dedik şeklinde de olsa nasıl anlarsak anlayalım İnsanın bünyesi, Temiz hayat yaşamaya müsaittir. Ama bu bünyede hata yapma ihtimali de vardır. Çünkü Allahu Teala insanları tertemiz hiçbir sorun yaşamayacak şekilde yaratacak olsaydı zaten cennetteydi Adem Aleyhisselam ve çocukları da orada olurdu olayesiyle hiç bu imtihanlara gerek kalmazdı. O zaman niye cennete koyusun Allah Teala? Cennet kazanılmış, yapılmış, başarılmış işlerin mükafatı olarak verilecek bir yerdir. Cennette yaratıldıktan sonra ya da cennet gibi bir hayat yaşayacak hiç alternatifi yok. Olduktan sonra cennetin ödül olmasına gerek kalmazdı. Bu sebeple Allah Teala bu bahsettiğimiz sözleşmeyi insanla yaptı. أَلَسْتُ <gülüyor> بِرَبِّكُمْ sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu Bela شَهِدْنَا Tamam ya Rabbi şahidiz sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunu yaratılış bünyemiz olarak da demiş olsak fiilen o ilk yaratılış gününde Adem Aleyhisselam'ın sulbundan çıkarılıp söylenmiş de olsak sonuç aynı ayrı bu sözü verdik. Bu sözü verdiğimizin belgesi daralınca Allah'ı arıyor olmamızdadır zaten. Keyifli zamanlarda adeta minnet etmediğimiz rahmete her daralan gavri ile müslümanı ile her daralan Allah'ı arıyor, rahmetini arıyorsa demek ki bu bahsettiğimiz şey bizim iç bünyemizde var. Ama Allahu Teala kimin ne kadar nasıl ne yapacağını görmek için içimize ve çevremize engeller koydu. Çevremizdeki engelleri çok iyi biliyoruz ama içimizdeki engellerin en önde gelenlerinden biri bizim sinir sistemimizdir. Gerginliğimizdir. Tıpkı Tansiyon gibi, kalp nabzı gibi insanın bir de sinirlenme mantığı var. Sinirlenince yüzü gözü kızarır, gözleri büyür, eli ayağı titremeye başlar, ağzının ölçüsü bozulur, konuşma tarzı ağırlaşır, kabalaşır, burnundan çektiği nefes daha yoğunlaşır, normal nefes alamaz yapmaya başlar. Sinir sistemi insanın nabız sistemi gibi tansiyon sistemi gibidir. Nasıl çok koşunca insanın nabzı artıyor, nasıl ürkünce tansiyonu yükseliyor veya düşüyor ve bunların hepsi de sağlıklı yaşamaya karşı sorun oluşturuyor. Mesela damarlardan gidip gelen kanın yüksekliği veya alçaklığına tansiyon deniyorsa mesela kan basıncına tansiyon deniyorsa işte bu kan basıncı mesela işte 15 olması lazım. Yani bize ait anlaşılacak ölçüler değil de tıptan duyduğumuz şeyleri söylüyoruz. 15 olması lazım çünkü beyindeki böyle çok ince gözle zor görülecek kadar ince damarlara kan taşınıyor. Bu 30 olacak olsa yani işte saatte 10 gram kan taşıyacak damar saatte 100 gram kan taşımaya mecbur edilince patlıyor. Patlayınca yani beyin kanaması geçirdi deniyor tansiyonun yüksekliğinden dolayı. Veyahut da işte burundaki kılcal damarlar çok hassas olduğu için oraya basınç yapıyor, oradan kanama yapıyor. Doktorlar şükret Allah'a burnun kanamış. Yoksa sen felç olacaktın diyorlar. Tansiyon fazlalığı, kan e, siklasyonunun ge, geliş girişinin dengesizleşmesi demek. Çok düştüğü zaman kansız bırakıyor, o tehlikeli. Çok yükseldiği zaman patlatıyor, damarları patlatıyor, o tehlikeli. Dengesinde bir tehlike yok. Nasrettin Hoca'ya demişler ya, e, hoca... Kışın insanlar şikayet eder, yazın şikayet eder. Nedir bu insanların hali? Yani sıcaktan da soğuktan da herkes şikayet ediyor. O da demiş ki, ya bahardan şikayet edeni duydunuz mu demiş. Yani bahar, baharın kıymetini bilin demek istemiş. Şimdi tansiyonumuz, nabzımız, sinir yapımız bizim sağlığımızla ilgili ve aynı zamanda da bizim imanımızla, ahiretimizle ilgili şeylerdir. Özellikle bu sinir sistemimiz, kızmamız, mutluluğumuz yani insanın abartılı gülmesi de bir sinir arızasıdır. Yani insan güler ama saatlerce gülmez. Tebessüm normaldir, biraz gülmek eh normaldir diyelim ama saatlerce kahkahayla gülende de bir sinir sistemi arızası var. Tıpkı tansiyonun çok fazla düşmesi gibi, nabzın çok düşmesi gibi aşırı ağlamak da bir sinir sistemi sorunudur. İnsanın sinir sistemi en başta sağlığıyla ilgili. Sonra da ciddi bir şekilde imanı ile ilgili. Şimdi biraz sonra göreceğiz inşallah sinir sistemi arızalar eksi veya artı manadaki arızalar insanın ibadetini etkiliyor, ahlakını etkiliyor dolayısıyla sevaplarını ve günahlarını etkiliyor büyük oranda sonunda imanına gelip çatıyor imanını etkiliyor çünkü bir söz kullanıyorsun sinirlendiğinde o söz seni ahlaksız bir insan haline getirebiliyor suçlu haline getirebiliyor günahkar haline getirebiliyor dinden çıkmış hale getirebiliyor aklı başında sinir sistemi yerinde bir insanın mesela Allah, Allah'a sövmesi düşünülebilir mi? Müslüman olduğunu söylediği halde Ashab-ı kirama sövmesi düşünülebilir mi? Mukaddesatımıza, Kur'an'ımıza, şeriatımızın bir emrine ileri geri konuşuyor olabilir mi? Mesela çok basit bir örnek yani çocuğu ölen biri çocuk öldü, 4 yaşında çocuğu öldü bu çocuk öldü elbette anasını babasını acıya boğacak ama o acı sinir sisteminin tansiyon gibi burun kanamasına neden olmayacak kıvamda durması lazım. Fazla olduğu zaman kalkıp da baba mesela Azrail bula bula bunu mu buldu? Dedesi 80 yaşında, 4 yaşında torunu mu buldu? Yanlış geldi Azrail. Ne muti bilâ Bunu böyle söylerken bile bir yani çenelerimde bir ağırlık oluyor. Söylemesi değil iman gidiyor bu sözle beraber. Ben İslamiyet'ten çıktım demesine gerek yok. Bunun otomatik çıkmış oluyor zaten. Yani elektrik kesiliyor, iman bitiyor. Bunu normalde söyleyemiyor insan. Ne zaman söylüyor? Beyin, beyine sinirlerin çok fazla baskı yaptığı bir zamanda söylüyor. Sonra üç ay sonra aklı başına geliyor. Tövbe nasıl edeceğini düşünüyor. Bu yani en uç örneklerden biri. E boşarken de insanlar karısını böyle boşuyorlar. Bize soru sorulduğunda genelde erkekler derler ki e, yani boşadım ama çok sinirliydim o zaman. Bir adam zevk için kadın boşanmaz ki elbette sinirlenince insan boşar. Vurmak, dövmek, sövmek, boşamak, atmak, kırmak bunlar sinirliyken yapılan şeyler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara yani hakimlere nasihat ederken sinirliyken hüküm vermeyin buyuruyor. Celseyi ara ver. Mesela git bir çay iç, bir limonata iç. Ondan sonra sinirlerin düzelince gel kararını ver. Sinirliyken sağlıklı bir karar vermeyeceksin çünkü. Sadece bu hakimle ilgili değil. Bir baba çocuğuna karşı bir karar verirken de bu karar veriyor. Bu sebeple birbirimizin sinir ortamına çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimize karşı tavırlarımızda sinirimizin etkisini yani bu içimizdeki kaynama sorununu ne kadar aktif halde kullanıyoruz kullanmıyoruz dengedemeyiz dikkat etmemiz lazım kendimize karşı da bu sinir sistemimizi tıpkı tansiyon gibi çünkü tansiyonun yüksek olduğu insanın elinin titremesinden anlaşılıyor sinirlerinden anlaşılıyor yani bu sinir sistemimiz tansiyonla da nabızla da idrak ile de, bilgi ile de, ahlakla da, çevre ile de bağlantılı. Niye sinir sisteminin üzerinde düşüyoruz? Çünkü insanın işlediği günahlar ya aptallığından, ya cahilliğinden ya da sinirinden dolayı ortaya çıkıyor. Bu sinir normalde yani insanın gerginliği, sinir demek gerginlik demek. İnsanın bu gerginliği, öfkesi, gazabı kontrol edilemediği zaman insana, imanına mal olacak hatalar işletiyor. Nerede kaldı ki? Efkarlandıkça alkol kullanan insan efkarlanıyor diyor. Kendine göre efkarlanma diye bir kılıf bulmuş o. Efkarlanınca yak bir cigara. Yak bir cigara dediği, kontrol dışı geçirdiği bir saat anlamına geliyor. La havle ve la kuvveti illa billah diyerek, veya da bir bardak serin su içerek, veya da 100 metre yürüyüş yaparak, rahatlamayı denemesi gerektiği halde camı açıp dışarıdan temiz hava alarak rahatlamayı gerektirdiği halde durumu daha fazla onu boğacak havasını kirletecek cigara içiyor Bu neden bir kere balatası ısınmış freni tutmuyor frene bastığı halde fren balatası daha fazla ısınıyor daha fazla kayıyor bu sefer bunun için motor frenini devreye koyması lazım şoför mantığıyla söylediğimizde yani günahları ve tövbeyi konuşabilmemiz için konuşmamız gereken şeylerden biri ya da önceden ayarlamamız gereken şeylerden biri Rabbimizin bizim için kurduğu fabrika ayarlarının o ayarlar üzerinde devam etmesini sağlamaktır. Rabbimiz çünkü o ayarlarda iken hiç dünya kir, müzik Alkol, faiz, yalan böyle şeylerin hiç adı şanı yokken, cennetteyken babamız o temiz ortamda bizden tamam mı diye söz aldı. Tamam ya Rabbi dedik biz de. O zaman, ta o zaman. Sonra yalanlı bir dünyaya geldik. Sonra gıybetli, dedikodulu, faizli, rüşvetli, ölümlü, cinayetli, yaramalı, yaralamalı ses kirliliği, ışık kirliliği çevre kirliliği, hava kirliliği olan bir dünyaya geldik de biz zor tenefüs ettik maske kullanmak zorunda kaldık temiz hava alabilmek için bu sebeple sinir sistemimiz yani damarlarımızda dolaşan bu kanımızın hararetlenmesi sonunca sinirleniyorsun, yüzün kıpkırmızı nar gibi oluyor elin titriyor, elindekini Tutamıyorsun, sinirleniyorsun. Mesela normal 80 kilometre sürat yapıyordun, telefon geliyor, işte bir konuda sinirlendiriyorlar seni. Bakıyorsun birden 140 kilometreye çıkmışsın. Ya ne oldu bu? Arabada mı bir arıza? Arabada arıza yok. Senin ayağın, beynin arasındaki ilişkide kontrol sorunu var. Sinirle beraber sen ne kadar kilometre yaptığını görmez hale geliyorsun. Bu sebeple bu hayat, dünya hayatı olarak da, şu medeni hayat olarak da, ibadet ve ahiret ve iman hayatı olarak da bu fabrika ayarlarımız, Allah'a söz verdiğimiz o günün ayarlarıyla yaşandığında sorunsuz, günahsız olarak yaşanabilir. O ayarlarda tıpkı tansiyon gibi yükselme veya nabız gibi çok yükselme, söz konusu olduğunda sinir sistemini insan kontrol edemediğinde ciddi zararlar olur. Acilen servise gitmesi gerekir. O servisin adına tövbe diyoruz biz işte. Eğer servis geciktirilirse tıpkı mesela bir insan kalp krizi geçiriyor. Bu krizde ilk yarım saatte hastaneye kavuşturulabilirse ya da bir doktor müdahalesi hemen görebilirse kurtulma oranı çok yüksek oluyor. Hayır, saatler sonra hastaneye giderse kalpte belli bir yıpranma oluyor. O yıpranma ölümle de sonuçlanabiliyor, sakatlıkla da sonuçlanabiliyor. İkinci bir krize dayanamayacak çapta arıza nedenleri de olabiliyor. İnsanların bedenlerinde geçirdikleri kalp krizlerini mesela bir haftaya kadar tıp kan tahlilinden anlıyor. Nasıl anlıyor onu ben bilmiyorum ama mesela kan tahlili veriyorsun, Doktor diyor ki son bir haftada kalp krizi geçirmemişsiniz çok güzel diyor. Yahut da diyor ki siz 3-4 gün önce bir kalp krizi geçirdiniz diyor. Yanında mıydın nereden gördün diyemiyorsun. Neden? Çünkü kalpte krizden kaynaklanan e, pompalama sorunları kana yansıyor. Bir haftaya kadar belki de saklıyor kan o arızaları. Günahlar da böyle. Bir günah işliyorsun. O günah senin moralini bozuyor. O günah senin suratının asılma nedeni oluyor. Seneler sonra sonra onu hatırlıyorsun. Yine utanıyorsun, sıkılıyorsun. Günahına ortak olana nefret hissediyorsun. Seni günah sevkedeni 5 sene sonra, 10 sene sonra bile ceza vermek istiyorsun. Tıpkı işte kan talilinde, kalp krizlerinin ortaya çıktığı gibi günah dosyamızda da bizim geçmişimiz, ahlakımızda, ibadetimizde iman konularımızda, sosyal ilişkilerimizde devreye giriyor, etkisini gösteriyor. Bu sebeple hemen tövbe etmek diye bir acil uygulama var. O acil uygulamaya yanaşmayan sürekli zararda kalıyor. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple tekrar toparlayarak diyoruz ki tansiyonumuz ve nabzımız konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti Sinir sistemimiz yani gerginliğimiz, öfkemiz konusunda da göstereceğiz. Nasıl Allah bizi yaratırken tansiyon diye bir sistemle yarattı. Ya bunu niye yarattı Allah diyemiyorsun. Aynı şekilde sinirlenebilir, kızabilir, öfkelenebilir, darılabilir, haset edebilir, vurabilir, sövebilir, dövebilir, kaçabilir, kovalayabilir bir tip olarak bizi yarattı Allah. Nasıl tuzlu fazla yeme tansiyonuna zarar gelmesin diyor sana doktor. Allah-u Teala da ne buyuruyor? Söven arkadaşlarla fazla oturup kalkma. Hiç oturup kalkma. Seni sinirlendirecek işi yapma. Sinirlendirecek çevrede bulunma diye sinir sistemini korumanı da istiyor. Her gün iki kaşık yemek kaşığı tuz yersen e, tansiyon delisi olursun. Kendi kendine intihar ettirmiş olursun. Doktor sana helaldir ye dese bile Allah sana bunu yasaklamış olur. Çünkü tuzu Allah işte ne kadar varsa meyve suyu, meyvede, meyvenin suyunda o kadarı yeter sana diye yaratmış. Sen bunu topla her gün elma yer gibi tuz ye diye yaratmamış allah Teala. Tamam sinirli yarattı bizi, sinir sistemimiz olmasaydı bizim kafirlere gayz edip cihad edemezdik. Lazım olan bir tarafı var tuz gibi sinir sistemimiz olmasaydı bizim birisinin Allah'a isyan olan cehennemlik yapacak işlerden birisinin yapmasına ses çıkarmazdık bu sefer yani bir robot olurduk biyolojik boyutu olmayan plastik insan olmamız lazımdı sinir sistemimiz olmasaydı sinir sistemi insan olmak için Müslüman olmak için gerekli ama ölçüleri kaçırıldığında ne yapıyorsun? en iyi Müslümanlardan biri olsan bile çıkıyorsun Peygamber aleyhisselamın önünde niye böyle ya Resulallah sen Peygamber değil miydin diyorsun aklını başına alıp estağfurullah bunu nasıl konuştum dersen o kriz kayboluyor hayır ben haklı itiraz ettim savunsun kendisini maazallah diyecek olsaydı helak olup gidecektin yani bu sinir asla bizde olmaz gerekmez Diyemeyiz, bu bizde var, bu bizde kalacak, bununla yaşayacağız. Mezarda sinirlenmek yok ama üstünde inekler otlasa da, üstüne ağaç dikseler de, arabalar gürültü yapsalar da mezarlıkta sinirlenmek yok. Canlı olduğumuz toprağın üstünde olduğumuz sürece sinirleneceğiz. Sinirimiz her şeyden önce kendimize zarar olacak. İçimizi yıpratacağız et olan, ilik olan, bu damar dolu olan vücudumuzu biz yıpratacağız. Yani başkasına verdiğin zarardan önce kendine zarar veriyorsun, çevrene zarar veriyorsun, ahlakını yıpratıyorsun, dinini yıpratıyorsun. Dolayısıyla ahiretin zarar görüyor. Genel olarak bu açıdan baktığımızda diyoruz ki insan gözünün gördüğü şeyler, kulağının duyduğu şeyler... Elinin tuttuğu şeyler yüzünden sinirlenir. Dolayısıyla sinir sistemini konuşacağımız zaman gözümüzü konuşmamız lazım. Kulağımızı konuşmamız lazım. Şöyle bir örnekle inşallah anlamaya çalışalım bunu. Bir Müslüman 24 saatin 3 saatinde Haber bültenlerini izleyecek olsa bu kadar fazla vakti var diyelim. Bu haberlerde ne var? Siyasetçilerin birbirlerine sitemleri var. Trafik kazaları var. Hastalıktan şundan bundan ölenlerin haberleri var. Kavgalılar var. Ülkelerin birbirleriyle savaşları var. İşte filan ülke Türkiye'mize hakaret etti. Haberleri var. Bir çocuk damdan düştü öldü haberi var. Trafik kazasında şöyle olduğu haberi var. Tam gidiyordu tren, yük treni düştü filanca hem zemin geçişte şöyle oldu haberleri var. Mutlu şeylerden haber yapmıyor kimse. Mutluluk haber konusu değil zaten. Bu kadar kötü şeyi dinledikten sonra gece kötü rüya görmemek mümkün mü? Rüyayı nereden görüyorsun? Büyük oranda gündüzün senaryolarından görüyorsun. Gündüzü iz izlemekle geçirdiğin şeyler gece rüyana dönüşüyor. Gece kötü rüya görüyorsun. Sabahleyin uykuya doymamış olarak kalkıyorsun. İş yerine huzursuz gidiyorsun. E bunun için psikiyatriye gidip ondan teskin edici ilaç almak. Antidepresan ilaç almak. Yani bu akıllıca bir şey değil ki. Sistemi sen kaynatıyorsun. Hem çaydanlığı ocağın üstüne koyuyorsun. Orada fokur fokur kaynıyor. Niye bu kaynıyor diyorsun? Yani çek ocağın üstünden. 10 dakika sonra duyduğu yerde kaynamayacaktır. Bir saat sonra soğuyacaktır o. Yani kendimizi haber bültenlerinin önüne koymamız, sürekli kötülük konuşan, dert konuşan, olumsuzluk konuşan arkadaşlarla oturup kalkmamız, hatta ve hatta sadece cehennem ayetlerini okuyup, işte bu cehennem bizim için diyen bir hocayı günlerce dinlememiz bir çaydanlığın ateşin üstüne konup kaynatılması gibi bir şeydir. Fokur fokur kaynıyor ama bu iki saat sonra, üç saat sonra kaynamayacak. Neden? Suyu buharlaşacak, demlik susuz olarak ateşin üstünde kalacak, kapkara olacak. Otuz senedir, kırk senedir bir gün mutlu bir haber almadığın haberleri izliyorsun sen. Sabahın gazete okuyorsun, gazetede de onlar var. Arabada gidiyorsun, radyo açıyorsun, radyoda da onlar var. Arkadaşlarla bir araya geliyorsun, biri of yapıyor, öbürü puf yapıyor. Eve gidiyorsun, evdeki hanımın da zaten bu dünyanın adamı, o da öyle dinliyor. Çocuklar bir yaramazlık yapıyorlar. Çocuk arkadaşıyla kavga etmiş gelip onu anlatıyor. Bu demlikteki bu su ne kadar kaynayacak? Dolayısıyla gözünün kontrolünü beceremeyen, kulağının kontrolünü beceremeyen, yani duydukları ve gördüklerini kontrol edemeyen tansiyon hastası da olur, kalp krizi de geçir, nabzı da düşmez, sinir sistemi de düzelmez ona. Yani Allah Teala bilerek sonuçlarını da bize öğreterek, çarelerini de göstererek bunu bize öğretti, bizi böyle yarattı. Ve bir başka sorunumuz da bu sinir sistemi ile ilgili. Zanlarımız ve hayallerimiz içimizdeki bu sınır, sinir sisteminin ateş ayarını yükselten şeylerdir. Demlik bir saattir kaynıyor. Yarım ayarla ocak açıktı. Hayallerin çoğalması senin. Zanların bu niye böyle yaptı? diye ikide bir sorup koğuşturman zihninde o ateşi Tam ayara getirmendir. Hafif hafif kaynıyordu. Fokur fokur kaynamaya başlayacak. Yani insanın hayallerini kontrol etmesi mümkün mü? Elbette mümkün değil. Ama hayalinin peşinden gidip gitmemesi mümkündür. Zan ne demek? Aklımıza gelen ihtimal demek. Yani bu da olabilir, bu da olabilir demek. Mesela yarın yağmur yağabilir mi? Zannediyorum yağar. Demek bir zandır. Ne suçtur, ne günahtır, ne yanlıştır. İnsan olarak bu tip zanlarımız olmasa e, icatlar yapılamazdı zaten. Ama yarın yağacak mı, yağmayacak mı? Sabahleyin bir başlıyorum, gökyüzüne bakıyorum, dama çıkıyorum, çatıya çıkıyorum, dürbünle bakıyorum. Astronot musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Ne işin var senin? Yarın yağacak mı onun uğurlu uğruşuyorsun? Yağmura gerek yok ki ten, sen terden sırılsıklam oldun zaten gömleğin ıslandı senin. Kendini sen yağmura girmiş gibi yaptın. Zanlarımızın ve hayallerimizin ve dedikoduların ve çevrenin ürettiği boş sözlerin, internetin, sosyal medyanın oluşturduğu lağırdının peşinden gittiği zaman mümin eli titreyen adam olur. Sinir sistemi bozulur onun. Çünkü sinirlerimiz ve öfkemiz her şeyden evvel ahlakımızı etkiliyor, ibadetlerimizi etkiliyor. Birisiyle namazdan sonra nasıl dövüşeceğini düşünerek namaz kıldın sen. Rükûde Subhan Rabbiyel Azim dedin, ona hakaret eder gibi yüksek sese söyledin, sinirlisin çünkü. E, Rükûde Subhan Rabbiyel Azim diyorsun, normalde Subhan Rabbiyel Azim demen lazım. O namaza sinirli başladığın için, Fatiha'yı okurken bile ...onu hatırladığın için... ...Sübhane Rabbini alayım... ...Sübhane Rabbini alayım diyorsun... E ...bu tesbih değil ki... ...tabancanın tetiğini çeker gibi... ...tesbih çekiyorsun sen... ...bu sinir sistemimizin... ...ibareti etkilediğini gösteriyor... ...bedenimizi etkiliyor... ...ciddi şekilde etkiliyor... ...yani... ...tıbbi araştırmaları... ...bu dersi hazırlarken okudum... ...öpey bir doktor raporu okudum da... ...alanımız olmadığı için girmiyorum yani ciddi bir şekilde kalp krizi geçiren, geçirenler üzerinde yapılan araştırmalarda zannediyorum yüzde otuzdan fazlası tam rakamı hatırlamıyorum yüzde otuzdan fazlası yüksek sinirli insanlardan oluşuyor. Evet çok fazla yağlı yiyende de oluyor ama sinirli insanlar durup dururken sinirlerini artırıyorlar. Bu sinir bizde var zaten. İşte filan yerliler sinirli olur zaten doğru filan yerliler de çok kilolu olur der gibi bir şey bu nasıl onlara fazla yeme kilonu kontrol et diyorsan sen de sinir sistemini kontrol edebilirsin aynı şekilde sinir sistemimizi aklımıza da etkisi var dolayısıyla bizim bunun zararını din akıl ve sağlık olarak üç alanda toplamamız gerekiyor. Yani üç alanda bir sorun söz konusu. Din, sinir sistemi yüzünden tamamen elden gidebiliyor maazallah. Veya sevaplar gidiyor. Sinirleniyorsun, gıybetini yapıyorsun, kıldığın namazları alıyor senden. Sinirleniyorsun, sövüyorsun. O da senin babana anana sövüyor. E Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi anasına babasına sövdüren vay haline buyuruyor. E Ben ben mi sövdüm anamı ama sövdün anasına o da senin anana sövdü. E sinirlenmiştim. E zevk için kimse, kimse kimseye sövmüyor ki zaten. Niye o ortamda bulundun? Aklı melekelerimizi kullanmamız çok önemli bizim. Aklı melekelerimiz devreye girmiyor. Sinir sistemimiz yatışmış olmadığı sürece kan basıncımız yükseliyor, şeker hastalığına sebep oluyor. Sinirli insanlar daha fazla şeker hastası oluyorlar. Hatta ve hatta sinirli insanlar daha fazla bağırsak hareketliliği yaşıyorlar. Kalp krizi daha fazla yaşıyorlar. Ama bunların hepsini bir kenara koyabiliriz. Şeker olmasın diye grafaja verdi doktor vesaire düzelttik onları diyelim. Bir şey var. İnsan Sinirlenince kokusalar gibi, hani koku saldığı için böcekler toplanıyor ya çiçeğin üzerinde. Arı çiçeği nereden buluyor? Her şeyden önce kokusundan buluyor. Çiçeğin saldığı ıhlamurun ağaçta saldığı kokudan buluyor onu arı. İnsan sinirlenince saldığı koku şeytanı çağırıyor. Bu yüzden sinirliyken insan, şeytanın %70 etkisi altında ise, sinirini kontrol ettiği zaman %30 etkisi altındadır. Yani bu rakam istatistiksel bir rakam değil. Anlaşılsın diye verdiğim bir misal. Yani sinirlenmenin eğer en kötü tarafı nedir diye bir inceleme yapacak olursak, Kesinlikle deriz ki yani kan basıncını yükseltiyor vesaire işte aklımıza zarar veriyor. Bunların belki bir çaresi bulunur. Fakat sinirlenince şeytana git diyemezsin sen. Emrine girersin şeytanın. Adeta sinirlenen birisi şeytanın bulunduğu bir kafese giren birisi gibidir. Arslan kafesteydi. Ve kafes kapalıydı. Dışarıdan el sallıyordun arslanak, kızdırıyordun onu. Sinirlenince kesinlikle kafese girdin sen. Parçalar mı senin? Belki senden önce birisini parçaladıysa seni bir saat bekletebilir orada. Öğle yemeği yapacaktır senden. Onun için sinirlenmeyi ve sinirin sonuçlarına göre iş yapmayı, bundan kurtulmayı öğretirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tartışan iki sahabeyi görmüş, çok dikkat edelim buraya, tartışan iki sahabeyi görmüş, şimdi sinir anı bu yani tartışıyorlar, bunların rahatlayacağı şeyi ben biliyorum buyurmuş. Konuyu bilmiyor, ne tartıştıklarını bilmiyor. Ama rahatlayacakları şeyi biliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim deseler, Rahatlarlar buyuruyor. Ne demek istiyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar şeytanın yörüngesine girdiler. Şeytanın adeta kafesine girdiler şu anda. E şeytana çek git buradan niye geldin sen diyemezler. Ne yapacaklar? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınacaklar. Euzubillahimineşşeytanirracim diyecek. Samimi, içten gelen bir imanla Euzubillahimineşşeytanirracim dersen rahatlarsın. Bunu laf olsun diye Euzubillahimineşşeytanirracim tövbe estağfurullah şeklinde yuvarlamaca söylersen o şuna benzer. Yani senin e, mesela filan nabzın düzelsin diye doktor sana bir şurup veriyor bunu yemek kaşığıyla Yemekten sonra al diyor sen onu başından aşağı döküyorsun. Kriz geçsin diye. E ne kadar faydalı olur bu? Başından aşağı şişeyi dökünce yukarıdan aşağı indiğinde dudaklarından içeri birkaç damla girerse o fayda eder. Baştan aşağı dökülür. Banyo suyu değil bu. Şampuan değil. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbini Allah olarak bilen müminin beni kurtar ya rabbi diye Allah'a sığınmasıdır. Bu ruh, bu anlayış, bu evzu billahi mineşşeytanirracim'i mi, aktif hale getirir. Herkes annem sinirlenince öyle derdi. Rahmetli denem. Hep böyle derdi. La havle ve la billah derdi diye dedin mi? İşte başından aşağı dökersin o şurubu. Ağzına damla isabet ederse belki falan. ya da kokusundan filan burnundan geçerken kokusundan belki faydalanırsın. O kadar olur. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki adam niye kavga ediyor, bunlar nasıl kurtulacaklar bundan bilirim. Euzubillahimineşşeytanirracim desinler. Tavsiyesini bu içerikle bu derinlikle anlamaya çalışacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed, ala ve